Baş kaldırmak da kibirliliğin net suretidir. Allah Teala Valteum min ku um metuiye on il hayri ve mur bil Rufi ve yenil mukar ve ule humul muflihun. Sizden öyle bir cemaat bulunsun ki onlar halkı hayra çağırsınlar İliği emretsinler kötülüklerden vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte böyle olanlar felaha erenlerin ta kendileridir buyurmuştur. Nitekim Resulü Muhterem sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ashabına e etedrûne meni sâbikûne ilâ zillillâhi azze ve celle yevmel kıyâmeh Kıyamet gününde Allah azze ve celle'nin gölge eşit koruması altına öncelikle geçenleri bilir misiniz? diye sordu. Ashab radıyallahu ta'ala anhum Allah ve onun Resulü bilir dediler. Ellezine izâ u'tul haqqa qabilûhû ve izâ su'ilûhû bezelûhû